İmam Cüveyni'nin yazmış olduğu kitaptır. Allah Azze ve Celle bizlere bu kitabı hakkıyla faydalı ilim ve salih amele dönüşecek şekilde öğrenmeyi, idrak etmeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Şimdi biz bu kitaba girerken hemen daha önce de zikrettiğimiz gibi yeni bir kitaba başlarken ne yapıyorduk? İki mukaddime ile başlıyorduk kitaba. Mukaddimetul ilm ve müktüme kitap diye müktüme tul o ilme dair bir takım e, temel giriş bilgilerini o ilmi tanımı adına bir takım bilgiler veriyorduk yani mesela diyelim dersimiz usul fıkıh ise müktüme tul ilim nedir usul fıkıh nedir ilk kim yazmıştır e, faydası nedir e, tarifi nedir tanımı nedir vesaire e, müktüme tul kitap ise okuyor olduğumuz kitabın e, mukaddimesini yapmaktır. Ki zaten genelde kitabı yazanlar kendi kitaplarının mukaddimesini yazdıkları için e, mukaddimetül kitabı kitabı şerh edenler yapmaz. Yani sadece şey o kitapta yazılmış olan mukaddimeyi okur ve o mukaddimeye şerh yapar. Lakin bizim bugün başlayacağımız kitap e, rahimehullah kaleme almış olduğu e, varakatın nazmıdır. Öyle değil mi? Ondan dolayı bir e, Muqaddimetul kitap yapmamıştır. Direk kitabına ne yapmıştır? Direk e, kitaba başlamıştır. Daha ziyade Muqaddimetul ilim yapmıştır. Ondan dolayı biz bir önceki dersimizde yaptığımızın tam tersini, yani Mustalahul hadis dersinde yaptığımızın tam tersini yapacağız. O da ne olacak? O da şu olacak. Orada biz Muqaddimetul ilmi yaptık ve Muqaddimetul kitabı yaptık. Çünkü dedik Nazım yani Elbeykuni ne yapmamıştır rahimahullah? kitabına mukaddime yapmamış, direk konuya giriş yapmıştır. Burada ise Emridi yazmış olduğu nazma ne yapmıştır? Yazmış olduğu nazma bir mukaddime yapmıştır. Lakin bu mukaddime daha ziyade nedir? Mukaddimetul ilimdir. Yani usul-fıkıh ile alakalı bazı bilgiler vermiştir. Sonra kitabın kendisine geçmiştir. Ondan dolayı biz mukaddimetul ilmi yapmayacağız. Mukaddimetul kitabı yapacağız. Mukaddimetul ilmi ise kitabın mukaddimesine bırakacağız ve kitabın mukaddimesinde inşallah zikredeceğiz. Ta ki aynı şeyleri iki defa tekrar etmiş olmayalım. Evet. Şimdi öncelikle bu kitabın aslı, yani bizim bu dersten sonra inşallah Allah azze ve celle'nin izniyle okuyacağımız bu kitabımızın aslı şudur. Eee el isimli kitaptır. Okuyacağımız kitabın ismi el isimli kitaptır. Bu kitap niye varakat? Varakat, ceme'dir. Öyle değil mi? Varakat, ceme bir kelimedir, çoğul bir kelimedir. Aslı nedir? Aslı ise el-varakadır, varaka. Yani yaprak, yaprağın çoğulu olan el-varakattır. Bu kitaba niye varakat denmiştir? Yani normalde kitabın ismiyle fennin yani usul-fıkhın arasındaki bağlantı nedir? Çünkü İmam-ül Harameyn kitaba başlarken demiştir ki, هذه varakatun içerir usul fıkıhdan bazı bölümler. Bu yapraklardır. Teştemilu kapsıyor ala fusulin bazı fasılları min usulü'l fıkhi usul fıkıhdan bazı fasılları kapsayan varakatır. Bundan dolayı hadihi varakatun dediğinden dolayı bu kitaba ne demişlerdir? Bu kitabın ismi de varakat kitabı olarak kalmıştır. Bu kitabın ismi varakat kitabı olarak kalmıştır. Şimdi bu kitapla alakalı Bizim öncelikle söyleyeceğimiz şey şudur. Biz geçen dersimizde de zikrettiğimiz gibi ve birçok dersimizde de zikrettiğimiz gibi ilimlerde asıl olan nedir? Tedriciliktir. Öyle değil mi? Yani ilimlerde alimler kitap yazarken her kitabı aynı seviyede, her kitabı aynı genişlikte yazmamışlardır. Bazı kitaplar vardır. Yeni mübtedi olan, yeni başlayanlar için, ibaresi kolay, lafızları kısa ve ilmin e, usul, temel meselelerine değinen kitaplardır. Bazı kitaplar vardır, orta seviyedir. Yani o temel olarak konmuş olan kaideleri biraz daha açmak, zihne biraz daha yaklaştırmak, emsali biraz daha çoğaltmak üzeredir. Bazı kitaplar ise vardır, bu son seviye kitaplar dediğimiz kitaplarda Mutavvalat diyoruz bunlara, mutavvalat veyahut da mevsuat deniyor bunlara. Yani geniş olan kitaplar, o ilmin meselelerini alıp kelime kelime tahlil eden, bütün ihtilafı zikreden, tercihi getiren, bütün faideleri beraberinde zikreden kitaplardır. Onun için biz demiştik ki ilim talebesi bir ilime, bir fenne başlarken o fende ehil olan birinin yanına gidip birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye nedir? bu ilimde takassus etmek istiyorsa, yani mutakassıs olmak, bu ilimde derinleşmek istiyorsa, bu ilimle ilgili ne tür bilgiler ona lazımdır, hangi kitapları mutlaka hafız etmesi, hangi şehleri mutlaka böyle idrak edecek şekilde anlaması, bilmesi gereklidir. Bunları hepsini sorması lazım. Yoksa rastgele yapılan okumalar, rastgele yapılan ders almalar, ben işte iyi anlıyorum diye her kitabı okuyabilirim, her hocanın yanında düşüncesi, insana alim yapmaz, Sadece ne yapar? İnsanı ne alim ne ilim talebesi yapmaz. İnsanı sadece malumat sahibi bir insan yapar. Ama o ilmi almak, idrak etmek, o ilimle ulaşılmak istenen hedefe ulaşabilmek için ne lazımdır? Elbette ki bize lazım olan şey o ilmi usulüne, kaidelerine ve mertebelerine göre ne yapmaktır? Mertebelerine göre öğrenmektir. Bu da ilim talebinde nedir? İlim talebinde asıl olandır. İlim talebinde asıl olandır. Zaten bir önceki dersimizde yani Mustalihul Hadis'in girişinde bu konuya ne yaptık? Bu konuya değindik. Evet. Bu kitabın yazarı El-Verakat diye İslam aleminde meşhur olan Usul-ül fenninde yazılmış olan bu kitabın e, muhtasar olan çok öz olan bu kitabın yazarı İmam ebul Maali El-Cüveyni İmam-ül İmam ebul Maali El-Cüveyni İmamul Haramey'dir. İmamul Haramey'dir. Ee, İmamul denmesinin sebebi Cüvein e, bölgesine nispeten Cüveynî denmiştir. Yani nasıl ki biz diyelim işte Diyarbakırlı birine Diyarbekî diyoruz. işte Suudlu birine Suudi diyoruz. Mesela Mısırlı birine Mısrî diyoruz. Hâkeza Cüvein'e nispeten burada bulunan Cüveynî denmiştir. Ee, İmamul Harameyn denmesinin sebebi Mekke ve Medine'de ikamet etmesi ve burada meşhur olmasıdır. Yani iki haramın imamı manasına kendisine i̇mam Haramin denmiştir. i̇mam Haramin e, Hicri 419 ile 478. yıllar arasında yaşamıştır. Yani 419'da dünyaya gelmiş. 478'de ise ne yapmıştır? 478'de ise vefat etmiştir. Kendisi ilim ehli olan bir aileden gelmiştir. Yani ilim ailesinde mevcuttur. Babadan dededen ilim mevcuttur. Ve kendisi de bu ilim e, ilmi evde yetişmekle beraber e, başka hocalardan da başka fenlerde dersler alarak kendi döneminin en tanınmış simalarından biri olmuştur. Yani İmam Cevaini, Harameyn Haramayn veyahut Ebu'l-Maali bu alim kendi yaşamış olduğu dönemin en meşhur alimlerinden bir tanesidir. En meşhur alimlerinden bir tanesidir. Mezhep olarak Şafiidir. Ve hatta kendi döneminde Şafii mezebinin tartışılmaz imamıdır. Mezheb olarak Şafii'dir. Ve kendi döneminde Şafii mezebinin tartışılmaz imamlarından bir tanesidir. Ki yine Şafii mezebinin en tanınmış simalarından biri olan İmam Gazali'nin de hocasıdır. Yani İmam Gazali gibi bir zatı da kim yetiştirmiştir? İmam Cüveyni yetiştirmiştir. İmam Cüveyni yine bununla beraber eşharidir, akide olarak. Hayatın ilk dönemlerinde, orta dönemlerinde İmam Eş Cüveyni Eş'aridir. Hatta ''Subki de şafiiyyede tabakatu, şafi tabakatu şafi şafileri tabaka tabaka işleyen kitaptır.'' Yani mesela tabakat kitapları vardır her dönemde. Bu tabakat kitaplarının işi nedir? O alim kendinden önceki dönemde tabaka tabaka yani tabakadan kasıt nedir? İşte asır asır veyahut dönem dönem alimleri ne yapandır? O kendi meze hangi konuda yazılmışsa bu tabakat kitabı. Mesela Tabakatul Hanâ bile var, Hanbelî mezhebin alimlerini almış. Tabakatul şafiiye var, şafi mezhebinin alimlerini almış. Bunları tafsilatlı bir şekilde hayatları, isimleri, mezhebe olan katkıları, eserleri, alimlerin onlara bakış açısını işleyen kitaplardır. Orada İmam Cüveyni'nin kelam ilminde yeryüzünün en bilgini olduğunu ve bunda da tartışma olmadığını söylemiştir. Yani kelam ilminde yeryüzünün en bilgini olduğunu ne yapmıştır? En bilgini olduğunu söylemiştir. Belki yeryüzünün en bilgini olmayabilir, biz onu bilmiyoruz. Hani bu ibare biraz abartılı bir ibaredir. Lakin şu bir gerçektir ki, e, kelam ilmi de, dendiği zaman özellikle kelam fenni ile uğraşanların arasında e, hemen akla gelen isimlerden bir tanesi de kimdir? İmam Cüveyni'dir. Yani akla gelen. Kelam ilminde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi kimdir? İmam Cüveyni'dir. Hakeza bu imamın yani tebahhur ettiği hani denizleştiği böyle çok derinleştiği dallardan bir tanesi de usul fıkıhtır. Zaten bu alanda yazmış olduğu El-Varakat ve El-Burhan El kitabı iki kitap da İslam alemindeki gördüğü kabul İnsanların bu kitapları kaynak olarak kabul edişi, bu kitaplardan yaptığı nakiller, bu kitaplara yapılan şerhler zaten bu alimin usulü'l fıkıh ilmindeki derecesini ve seviyesini göstermeye nedir? Göstermeye kafidir. Bu imam kelam ilminde çok ciddi derinleşip kelam ilminde çok ciddi ön plana çıktıktan sonra ömrünün sonuna doğru özellikle bazı etkenlerden dolayı üzerinde olduğu itikattan dönmüştür. Yani şimdi biz mesela diyoruz ki İmam-ül Cüveyni eşhari öyle mi? İmam-ül Cüveyni biz eşhari dediğimiz zaman buradan şunu anlamayın. Yani biz daha önce de söylemiştik yine tekrar ediyoruz. Eşhari mezhebi iki kısımdır. Bir İmam eşhari vardır, bir de kendisine eşhari deyip de aslında İmam eşhari ile itikat olarak hiç alakası olmayan bir zümre vardır. Öyle mi? Bunlar daha ziyade işte bakırlanıdır. İşte e, Şehristanidir, i̇mam i̇şte İmamül Harameyn'in ilk dönemidir, Gazali'dir ve bunlar ve benzerlerinin e, koymuş oldukları kaide ve kurallar veya belirlemiş oldukları itikadın peşinden giden insanlardır. Ama bu saymış olduğum isimler kendilerini İmam Eşhari'ye nispet edip Eşhari mezhebine nispet ettikleri için e, bu şekilde isimlendirilmişlerdir. Yoksa İmam Eşhari ile kendilerine bugün Eş'ari diyenler arasında bir bağ yoktur. Niye? Çünkü biz demiştik ki İmam Eş'ari'nin annesi, babası vefat ettikten sonra İmam Eş'ari'nin e, Mu'tezile'nin imamlarından biriyle evleniyor. Öyle değil mi? Ebu Ali El-Cubai ile evleniyor. İmam Eş'ari de Ebu Ali El-Cubai'nin elinde yetişiyor. Yani bir Mu'tezile imamın elinde yetişiyor. Ve kırk yaşına kadar da bir Mu'tezilidir. Mute kuvvetli bir mutezile Mu'tezile'dir. Ve Mu'tezile'yi savunan eserler de vermiştir aynı zamanda. Tabi bu yaşına geldikten sonra demek ki fıtratının temiz olması, gerçekten bazı konularda samimi olması onu bazı şeyleri düşünmeye sevk etmiş. Bazı konuları düşündükten sonra Mu'tezile'nin yanlış olduğuna kanaat getirmiş ve Ehli Sünnet ile Mu'tezile'nin arasında bir yerde durmuştur. İşte bu İmam Eş'ari'nin ikinci şeyidir, ikinci devresidir. Yani Mu'tezililiği terk edip Mu'tezile'ye reddiye verdiği ama Hala o mutezileli, Mu'tezileliğin eserinden tam kurtulamadığı e, dönemdir İmam-ı Bu dönemde de bazı eserler vermiştir. Daha sonra İmam Eşhari, İmam Ahmed'in talebelerinden veya İmam Ahmed'in fikrini savunan insanlarla tanıştıktan sonra, İmam Ahmed'in ve ehli hadisin fikirlerini öğrendikten sonra, İmam Eşhari o ikinci seviye halini de tamamen terk etmiş ve ehli eser, ehli sünnet olmuştur ve bu dönemde yazmış olduğu kitaplarda üç tane meşhur kitabı vardır. Makalatun İslamiyyin ki bu e, İmam Eş'ari'nin kitabıdır. Ve İmam Eş'ari'ye nispet edilmiş olan e, bir kitaptır. Ve İslam aleminde de kabul görmüş olan bir kitaptır. İkincisi ise Risale ila Ehlil Thagr kitabıdır. Risale ila Ehlil Thagr kitabıdır. E, mücahitler İmam Eş'ari'den itikatla ilgili bir mektup istiyorlar. O da onlara yazmış olduğu bir risaledir. Üçüncüsü ise El-İbane kitabıdır ki zaten bugünkü Eş'arilerin birçoğu İbane kitabının İmam Eş'ariye ait olmadığını, sonradan onun üzerine iftira olarak yazıldığını iddia ediyorlar. Niye? Çünkü İmam Eş'ari bu kitabında açık bir şekilde ehli hadis'in mezhebinde olduğunu, İmam Ahmed'in görüşlerini savunduğunu, o da ehli hadis gibi düşündüğünü beyan etmiştir. E hadi İbane kitabını reddettik. E, Makalatul İslamiyyen kitabında da İmam Eş'ari fırkaların görüşlerini zikredince, e, mesela isim ve sıfat konusunda, kader konusunda, ehli hadisin görüşünü her zikrettikten sonra kendisinin de bu görüş üzere olduğunu söylemiştir. Öyleyse İmam Eş'ari devre devre de fikir değiştirmiştir ve en sonda İmam Ehl-i Sünnet, İmam Ehl-i Sünnet'in fikri üzerine gelmiştir ve birinci ve ikinci devresini terk etmiştir. Ama maalesef bugün Eş'ari olan insanlar İmam Eş'ari'nin ikinci devresini taklit ediyorlar. İmam Eş'ari'nin ikinci devresini taklit ediyorlar. Bu da zaten bir imama yapılabilecek olan en kötü şeylerden bir tanesidir. Kendisi bir fikirden döndüğünü bunu da hem de şu şekilde yani elbisesini boynun üzerinden çıkarıp hutbede ben şunu üzerimden çıkardığım gibi bütün fikirlerimi terk ettim ve şu şunu üzerime giydiğim gibi ben işte bundan sonra ehli hadisin görüşlerini benimsedim diyecek kadar bu konuda net olan bir imama yapılacak olan en büyük nedir? Kötülüktür. İşte e, imam Cüveyni de Eşhari dediğimiz zaman biz buna bu Eş'arilikten kastımız İmam Eş'ari değildir. Bu noktayı birbirine karıştırmayacağız. Öyle değil mi? Bu nedir? O kelam e, ekoli ekolü üzere olan Eş'arilik üzeredir. İmam kim? İmamul e Haramayn. Tabii mesela İmam ile alakalı olaraktan e, şimdi kelam ehlinin şöyle bir özelliği var. Yani kelam ehli kelama dalıyorlar. Aklı bazı meseleleri kabul ediyorlar. Aklı bazı işte e, ön mukaddimeler, ön istidlallerini kabul ediyorlar. Lakin yaşadıkça yani ilimleri arttıkça yakinlerinin, imanlarının artmasından ziyade şek ve şüpheleri artmaya başlıyor. Tabi bunu gördükleri zaman bugüne kadar gelmiş oldukları şeyin ya uğraşmış oldukları bu iştigalın kendilerine hiçbir faydasının olmadığını görüyorlar ve selefin yoluna gidiyorlar. Kur'an ve sünneti itikatta delil kabul eden sahabeden varit olanı delil kabul eden bunun dışında bir şeye gitmeyen insanlar bakıyorlar ki ilimleri az da olsa Bilgileri bunlardan az da olsa en azından selamet üzeredirler. Şek üzere değillerdir, şüphe üzere değillerdir. Her gün itikat değiştirmiyorlar. Her yeni bir gün itikatlarına yeni bir şek ve şüphe taalluk etmiyor. Bilakis yaşadıkça itikatları kuvvetlenip, yakınları artıyor ve Allah'a kulluklarını daha güzel bir şekilde yapıyorlar. İşte İmam-ül de bunlardan bir tanesidir. Yani İmam-ül yaşadığı dönem içerisinde uğraştığı felsefenin, uğraştığı kelamın kendisine hiçbir faydasının olmadığını görmüş ve mesela İmam الذhebi Siyar A'lâmü'l-Nubala kitabında İmam Eş, ee, Cüveyni'den şu nakli getiriyor, diyor ki ''Ya ashabi, la teşteğilu bi'ilmi'l-kelâm'' ''Ey benim ashabım, kelam ilmi uğraşmayınız.'' ''Lew ariftu, enne'l-kelâme yabluğu bi'i ma beleg, meşteğaltu bi'hi'' Şayet ben kelam ilminin beni getireceği noktayı bilmiş olsaydım ben onunla asla ne yapmazdım. Ben onunla asla uğraşmazdım diyor. Yine başka bir sözünde İmam Zehebi Siyar A'lamu'n-Nubela kitabında zikrediyor. Siyar A'lamu'n-Nubela kitabı nedir? Bir tercüme kitabıdır. Öyle değil mi? Yani İmam Zehebi dünyanın görmüş olduğu en büyük hadis imamlarından bir tanesi ki İbn Teymiye'nin de öğrencisidir. Hafız İbn Hacer zemzem suyunu içerken Allah'ın kendisini, düşün. Hafız ibn Hacer gibi meşhur bir alim, Allah'ın kendisini zehebi gibi yapmasını istiyor. Yani zehebi gibi bir alim olmak istiyor. Gerçekten İslam aleminin en tanınmış simalarından, en ilmiyle, ameliyle, zühdüyle, takvasıyla tanınmış insanlarından bir tanesidir. Siyar alamun nubela kitabı ise, şeylerin tanınmış olan, alimlerin ilim adamların ravilerin veyahut da diyelim ve daha geniş yani sadece ravilerle yetinmeyen hadis ravilerle yetinmeyen bunlara hayatlarını anlattığı eserlerini anlattığı çok geniş çaplı bir kitaptır 30 ciltten fazla olan bir kitaptır. Burada diyor ki yine şeyden İmam Harameyn'den diyor ki keşke ben Neysabur yaşlı kadınlardan akidesi üzerine ölseydim. Yani bu bir alim için söyleyebileceği en ağır sözdür ha. Düşünün siz yıllarca okuyorsunuz ve itikat ilmiyle uğraşıyorsunuz. Birileri sizi itikatta yeryüzünün en alim insanı olarak isimlendiriyor. Ama siz neysabur kadınlarının en yaşlıları yani o hiçbir şey bilmeyen sadece Allah vardır, ben Allah'a teslim oldum, Rabbim benim hani konuşurken böyle çok basit cümlelerle itikadını işte Rabbim yukarıda şahittir mesela gibi. Allah bizi her yerde görür yani böyle bu tip cümlelerle itikadını ifade eden Yaşlı insanların itikadı üzerine ölmek istiyorsunuz mesela. Bu nedir? Bu sizin okumuş olduğunuzun, görmüş olduğunuz ilmin size hiçbir faydası olmadığını gösterir. Ki hani belki diyebilirsiniz bu İmam Cüveyni'den başkalarının aktardadır. Yani bizim elimizde İmam Cüveyni'nin bizzat kendisinin böyle bir dönüş yaptığına dair delil var mıdır? Evet vardır. O da nedir? İmam Cüveyni'nin Akiden Nazamiye kitabıdır. Yani kendisi böyle bir kitap yazmıştır telif etmiştir ve bu kitapta selefle halef'in yolunu aktardıktan sonra tevil ve iman, sıfat yolunu anlattıktan sonra kendisi selef'in yolunu benimsediğini ne yapmıştır? Kendisi selef'in yolunu benimsediğini e, zikretmiştir. Yani bu en eslem yolun, en sağlam yolun selef'in yolu olduğunu ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Yine mesela e, İmam Cüveyni yine İmam Zehebi'nin kendinden aktardığı kadarıyla şahitlik edin ki diyor ben sünnete muhalefet ettiğim bütün e kavillerimden döndüm." diyor. Tabii bu sadece İmam Cüveyni'nin şeyi değildir. Yani alel fikra hani fikir babından söylüyorum. Mesela demiştik İmam Gazali vefat ettiği zaman ne üzerine vefat etmişti? İmam Gazali vefat ettiği zaman ee, boynunda Sahih-i Bukhari var iken vefat etmişti. Boynunda, boynunda Sahih-i Bukhari var iken vefat etmişti. Neden? Çünkü ömrünün ilk döneminde Kelam ilmiyle, usul ilimleriyle iştigal çok etmişti. Ama hadis ilminde kendisi neydi? Hadis ilminde çok zayıftı. Yani ki biz dini diyoruz ki bu din Allah'ın ve Rasulünündür. Ama Vesselam'ın ne söylediğini bilmiyorsak bu bizim için nedir? Bu gerçekten çelişkili bir e, durumdur. Ve İmam Gazali'nin İhya kitabı bunun en güzel şahitlerinden biridir. Yani e, Hafız El araqi yani meşhur hadis imamlarından biri bu kitabın tahricini yapmıştır. İçinde birçok uydurma, birçok zayıf hadis nedir? Zayıf hadis mevcuttur. Niye? İmam e, Gazali İhya ulumi din'' yani din ilimlerini ihya adı altında bir kitap yazmıştır. Ama bu kitabın içindeki çoğu hadis uydurma ve zayıf hadislerden oluşmuştur. Sebep hadis ilimlerindeki zayıflığıdır. E peki siz hadis ilminde çok zayıfsanız nasıl siz e, din ilimlerini ihya edeceksiniz? Din ilimlerinin ikinci temeli Kur'an'dan sonra şeydir, e, hadis ilmidir yani temelde zayıf olursanız üstünü nasıl sağlam yapacaksın mümkün. Hâkıza Fahreddin er-Razi mesela. Fahreddin razi aynı şekilde ne yapmıştı? Kelam ilminde kelam dediğiniz zaman ilk akla gelen insanlardan bir tanesidir. Gazali gibi, İmam Cüveyni gibi, Taftazani gibi ilk akla gelenlerden biri Fahreddin razidir Ne yapmıştır mesela e, e, vefat etmeden hemen önce e, o da pişman olmuştur oda ne demiştir mesela ve mestefedna min illa ve biz bütün ömrümüz boyunca yaptığımız bu çalışmadan istifade ettiğimiz şey qil ve kal'dır. Yani denildi ve dendi. Yani o kadar büyük ilmini yani insanların büyük dediği ilmi İmam Fahreddin Razi Kil ve Kâl diyor yani bu kadar basite indiriyor ve diyor ki ben Allah'ın kitabına baktım. El-Rahmanu al-Arsh iste ve isbatta, değilse ki mislihi şey unise. Allah Azze ve Celle ne yapmada tenzihte Allah Azze ve Celle'nin kullanmış olduğu şeyde bunu yaparım bırakırım. Mesela diyor en güzel yani selefin yoluna ne yapmış oluyor bütün ayetleri bir arada kabul etmeye selefin yoluna dönüyor. Tabii burada selefin yoluna dönüyorlar dediğimiz bu imamlar yani mesela İmam Gazali, İmam Cüveyni, Fakraddin irazi yüzde yüz selefin yoluna dönüyorlar demek değildir bu Yani en az samimi bir şekilde tövbe ediyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlıyorlar. Bazı baplarda işte yanlışlarını düzeltiyorlar vesaire. Bu bile onların o nasuh eee veyahut da samimiyetinin neydir? Samimiyetinin göstergesidir. En azından bizim onlara hüsnü zan yapmamızı gerekli olan gerekli kılan şeylerdendir. İşte bu. İmam el-Cüveyni Usulü'l-Fıkhta bir burhan isimli kitabı vardır meşhur. Geniş bir şekilde usul fıkhın konularını işlemiş olduğu. Bir de Tabii en meşhur olanını söylüyorum, en meşhur iki tane. Yoksa başka kitapları da var İmam Cüvey'nin usulde. Bir de el varakat kitabı vardır. Bir de el varakat kitabı vardır. O da nedir? Varakat kitabı işte bizim işleyeceğimiz bu kitaptır. Varakat kitabı İmam Cüvey'nin e, el varakat dediği gibi gerçekten, yapraklardan oluşan çok kısa öz usulün temel konularına değinmiş olduğu bir kitaptır. Yani ihtilaflara, tercihlere girmediği, kısa kısa bize konunun özünü vermiş olduğu bir kitaptır. Şimdi biliyorsunuz e, İslam ilimlerinde manzumlar var, manzumatlar var. Manzum nedir? Nazım nedir? Alimler ya başlangıç olarak bir ilmi nazım halinde kaleme alırlar. Yani şiir şeklinde kaleme alırlar ki sonları birbirine uyan, ezberlemesi kolay olan, kafiyeli bir şekilde kaleme alırlar ki onu tedris etmek, onu ezberlemek kolay olsun diye. Veya da sonradan çıkmış olan bir e, uygulama vardır. O da nedir? İslam aleminde çok kabul görmüş insanların kendisine yöneldiği kitapları şiir kabiliyeti, edebiyat kabiliyeti yüksek olan alimler tarafından nazma çevrilmiştir. Yani şiir şekline çevrilmiştir. Sebebi nedir bunun sebebi? Sebebi ise ta ki o kitap hafızı kolaylaşsın. Yani bu kadar okutuluyor, üzerine şehrler yazılıyor vesaire vesaire. Bunlar ne olsun? Bunlar e, kolaylaşsın. Ezberi. Çünkü siz de takdir edersiniz ki mesela diyelim ki bir ecrumiyeyi metin olarak ezberlediniz öyle mi? Bir de şu anda işte beykuniye ile varakatı nazım olarak ezberliyorsunuz. Nazmın ezberlemesi öyle mi? Metnin ezberlemesinden, ezberlenmesinden daha kolaydır. Nazmın ezberlenmesi metnin ezberlenmesinden daha kolaydır. Yani kafiyeli bir şiir ezberlemek her zaman insanlar için kolaydır. Ama düz yazı ezberlemek çok zor bir meseledir. Bu da aynı nedir? Bu da aynı bu şekildedir. İşte Emreti de yani e, tabi doğum ve vefat tarihinde ciddi ihtilaf olan bu alim, biz diyelim ki 800 yüzlü ve 900lü yani Hicri 800lü ve 900 yıllarda 400-500 yıl önce yaşamış olan bir e, alimdir. Bu alim e, ismi Şerafuddin Yahya İbn Nuruddin el Emreti al Şafii'dir. Kendisi Ezheri'dir. Aynı zamanda e, Mısırlı bir alimdir. E, bu alim gerçekten nazım konusunda yani şiir konusunda çok ciddi e, mükemmel eserler vermiş olan bir alimdir. Ve bu konuda Allah Azze ve Celle ona böyle bir yetenek vermiştir. O da bu yeteneğini kullanarak İslam aleminde nahiv konusunda en çok e, insanların yönelmiş olduğu kitaplardan biri olan El-Ecrumiye'ye اَدُّرَّةُ Behiye isimli bir nazım yazmıştır. Yani sizin o ezberlemiş olduğunuz Ecrümiye'nin metnine bir şey yazmıştır. Ee, nazım yazmıştır. Şiir şeklinde. Hakeza mesela Şafii fıkında çok meşhur olan Gâyetütt-Takrib isimli Ebu Şuca'an e, kitabına metnine Şafii kendisi de Şafii olmasa hasabıyla daha kolay ezberlensin diye bu fıkıh metni bir e, nazım yazmıştır. Ve aynı şekilde bakmıştır ki İmam Cüveyni'nin Varakat isimli bu kitabı İslam aleminde çok ciddi yayılmıştır, çok ciddi meşhur olmuştur. Hemen ne yapmıştır? Hemen e, El-Amriti, buna da bir nazım yazmıştır ve ismini de تَسْهِيلُ التُرُقَاتْ عَلٰى نَزْمِ الْوَرَقَاتْ diye de isimlendirmiştir. تَسْهِيلُ التُرُقَاتْ Yani yolları kolaylaştırma عَلٰى نَزْمِ الْوَرَقَاتْ Varakatın nazmının üzerine. Gerek kitap metin olarak yani nesil olarak gerek nazım olarak çoğu alim tarafından hem yazılı hem de sözlü bir şekilde şerh edilmiştir. Bizim içinde yaşanmış olduğumuz asırda da belki en çok şerh edilen usul fıkıh kitaplarından bir tanesi nedir? Usul fıkıh kitaplarından bir tanesi Nazmul Waraqat'tır veya yada Metnul Waraqat'tır. Bu kitaba en meşhur şerh yazan alimlerden bir tanesi ki çok şerhi vardır. Ben sadece meşhur olanları söylüyorum. Hadis ilimlerinde ee, bir çığır olan İmam i̇bn Salah yani dün de e, yok daha henüz anlatmadık orayı. İnşallah Mustalahül Hadis'te de onun ve kitabının yerine değineceğiz. i̇bn Salah isimli alim Mesela bu kitaba ne yazmıştır? İmam Cüveyni'nin bu kitabına bir e, şerh yazmıştır. Ve şerhi yazmasının sebebi de metnenin az olmasıyla beraber usulün birçok konusuna değinmesi ve lafızlarının çok mükemmel olmasına dayanaraktan ve İmam Cüveyni'nin bu fendeki meşhurluğuna dayanarak bu metni şerh ettiğini söylemiştir. Tabi İbn-i Salah, metni şey olarak şerh etmiştir, nesil olarak. Yani İmam Varakat'ın yazdığı orijinal şekli yapmıştır. En meşhur şerhi ise Celaleddin el-Mahalli, el-Şafi'i diye meşhur olan Şafi mezhebinin meşhur imamlarından müteakhirden yani sonradan gelenlerin en meşhurlarından Celaleddin el-Mahalli isimli alim bunu şerh etmiştir ve genelde birçok insanın da sonradan gelenlerin bu metni orijinal şekliyle şerh ederken üzerine dayandıkları umde şerh de bu e, mehallinin e, şerhidir. Tabi nazmını şerh eden birçok insan da e, mevcuttur. Bizim günümüzde mesela özellikle bu kitap hem yazılı hem de sözlü olarak birçok e, insan tarafından şerh edilmiştir. Mesela metninin şerhine örnek verecek olursak, misal bizim Mülakhasül Fıkhı kitabını okuyoruz ya e, Şeyh Salih El-Fewzan bu kitabın üzerine yani metin haline neyi vardır? Bir şerhi vardır. Aynı şekilde mesela bunun üzerine yazılmış olan şerhlerden bir tanesi mesela şeyin nazım olarak, nazım olarak yani bizim şu anda ders olarak yapacağımız nazımın üzerine yazılmış olan meşhur bir şerh vardır. O da nedir? O da mesela Muhammed Salih İbni Utheymin'in yazmış olduğu bir şey vardır, ee, bir şerh vardır ve özellikle günümüz işte ilim adamı ve ilim talebeleri tarafından ayrıca yazılmış olan birçok e, şerhide, nedir? Birçok şerhide mevcuttur. Gerek işte e, matbuudur yani basılmıştır, gerek sözlü şerhler vardır, gerek e, şey vardır, gerek de e, yazılı e, internet ortamında, elektronik kitap olaraktan birçok şerhi mevcuttur. Ama şundan emin olun ki neredeyse, neredeyse diyorum yani. Herkes için geçerli değil. Mübtedi olan ilim talebelerine şerh yaparken çoğu alim ve çoğu ilim talebesi bu kitapla işe başlarlar. Evet. Evet, evet. Şimdi, kitabımızın kendisine geçeceğiz inşallah. Kitabımızın kendisinde bu nazım dediğimiz gibi e, dili kolay anlaşılması rahat ve şunu e, kitabı açalım şöyle bir saniye. Dediğimiz gibi inşallah biz mukaddimetu'l ilmi yani usul fıkıhla alakalı e, ön söz mahiyetindeki bilgileri zikretmedik. Zikretmememizin sebebinde ne diye açıkladık? Çünkü dedik el-emriti kitabın girişine buna benzer bir mukaddime yazmıştır ve bu yazmış olduğu mukaddimede de zaten bu meseleleri anlatacağımız için hiç e, böyle bir şeye ne yapmadık? Hiç böyle bir şeye e, gerek duymadık. Tekrardan başlanla. Bismillahirrahmanirrahim demiştir. E, e, şey menazm, yani ''Nazım'' demiştir ki, "Bana alfaire fakiru amreti, zelajzi ve taksiri ve tefriti. Alhamdülillah, kimi kimi kimi kimi kimi kimi kimi ve kimi alâ kimi kimi kimi kimi وتابعته الناس حتى صارا كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا min rabbina taufiqa lis ve ven-naf'i fid-darayn bil-kitabi. Bünadır bu, bu kitabın mukaddimesidir. Diyor ki şimdi biz bunu tek tek metin metin inşallah e, beyt beyit şerh edeceğiz. E, bu yaklaşık 210 yaklaşık 210 küsur beyitten oluşmuştur. Yani bu İmam Cüveyni'nin varakatına yazmış olduğu bu nazım, bu şiir Yaklaşık 100-210 e, beyitten müteşekildir. Yani her iki satıra bir beyit diyoruz. Mesela Kal al-Fakiru Sharful Amri'ti, Zul Adzi ve Bu nedir? Bu bir beyitir. Bu şekilde ne olmuştur? Bu şekilde 210 küsür beyit mevcuttur. E, bu kitabın içerisinde. Şimdi e, kitaba başlamadan önce tavsiye babından e, söylüyorum sizlere. Normalde e, bir metni ezberlerken yani özellikle nazımları ezberlerken dedi ki gayen nazımlardan nedir? O ilim kolay hafız edilsin, kolay ezberlensin diyedir. Size bu anlamda yapabileceğimiz en güzel tavsiye nedir? En güzel tavsiye şudur. Metni ezberlerken kendinize bir makam tutturmanızdır. Yani o makam ile ezberlemeniz, onu daha rahat ezberlemenizi ve en önemlisi unutmamanızı sarılar. Yani mesela diyelim siz o metni, mesela bugün biz neyi ezberledik? Misal örnek veriyorum. Diyelim ki varakatı ezberledik. Bitti. tasir Turukat kitabını ezberledik, bitirdik. 210 beyit. Kapattık. Veyahut da şu anda ne ezberliyoruz mesela diyelim? E Beykuniye'yi ezberliyoruz. 34 32 veyahut da beyit. Bitirdik diyelim. Oturduk. Şey yapıyoruz. Tekrar ediyoruz. E bunları sürekli tekrar etmemiz lazım ki aklımızda tuta e, bilelim. Bir makam tutturursanız unuttuğunuz yerlerde hatırlamanız çok daha kolay olur. Ama bir makam tutturmadan şey yaparsanız, bir makam tutturmadan ezberlerseniz o zaman ne olacaktır? O zaman unutmanız veyahut da birleştirmeniz zor olacaktır. E düşünün 210 beyt az değildir. Yani 210 beyti e, hiç kitaba bakmadan müracaat edebilmek de gerçekten nedir zordur. Onun için bir makamınız olursa sizin için daha iyi olur. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i ezberlerken makamlı ezberliyorsanız hakeza bunu da bir makam ile ezberlemenizde sizin için fayda vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah azze ve celal'in ismi ile başlıyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim kelimesi genelde müelliflerin, şarihlerin, hatiplerin yapacakları işe başlarken zikrettikleri şeydir. Neden dolayı? Bunun sebepleri vardır. Birincisi Kur'an-ı Kerim'e teessi ettiklerinden dolayı. Kur'an-ı Kerim'e teessi yani Kur'an-ı Kerim'e uyduklarından dolayı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam, o kadına, Mektup yazdığı zaman yani e, ne diye başlamıştır? İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahi rahim demiştir. Yani bu Süleymandandır ve Al Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyladır demiştir. Ha Allah Allahu azze ve celle resulüne ikra bismirabbike lladhi halak demiştir. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bu Resulullah aleyhisselatu ve selam'a tesidden dolayıdır. Çünkü İmam Bukhari Bidul Vahy kitabında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hırak'la yazmış olduğu mektubu bize anlatırken ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın e, Abdullah Allahın Resulü Muhammed'den Rumların büyüğü olan Hırak'la diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başlıyor. Hâkeza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü sünnetine de teessih yani uyma olduğunu da bazıları söylemişlerdir. Bu da nedir? Demiştik sünnenlerde varit olan bir hadis vardır o hadis-i şerifte Resulullah Vesselam'dan varit olduğu söylenen hadiste diyor ki kullu emrin zibalin la yubda'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim ve bi'l besmele fehu aqta'u fehu ejzamu fehu abtaru diye farklı farklı rivayetler geliyor. Yani rivaçu önemli olan bir işe besmele ile başlanmadığında bazı rivayetlerde hamdele ile yani Allah'a hamd ile başlanmadığında o kesiktir. O kesiktir. Yani o faydasızdır. Ondan bir fayda unulmaz diye Peygamber aleyhisselatu Vesselam'ın söylediği söyleniyor. Lakin التحقق yani muhakkik olan alimler bu hadisin bu şekliyle zayıf olduğunu bu şekliyle bu hadisinde sayh olmadığını söylemişlerdir. Ama bazı alimler de bu hadisleri ne yapmışlardır? Sayh kabul etmişlerdir. Sayh kabul edenlerin yanında besmele ile söze, kitaba, hutbeye başlamak aynı zamanda Resulullah'ın Sözlü sünnetine teessih etmektir. Bir de alimler teberruken demişlerdir. Yani bir şeye baslarken Allah Azze ve Celle'nin isminden bereket umma, onun ismiyle başlama. Ki niye yani buradaki teberruk vecihi nedir? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'deki ba'nın sayıh olan görüşe göre harfi i manaları vardı ya. Biz demiştik bağ lil-ilsaq. بَا musahabe بَا لِلْإِسْتِعَانَةً Mesela harf-i celler'in bir sürü manası var. Harf-i celler'in değişmesiyle veya harf-i celler'in farklı kullanımlarıyla manası değişebiliyor. Racih olan görüşe göre buradaki ba استِعَانَةً içindir. Yani ben Allah'ın, Allah'tan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adından yardım alarak ne yapıyorum? Başlıyorum e, demektir. Bundan daha büyük bir teberruk olabilir mi? Yani Allah'ın ismiyle başlamak, onun ismiyle yardım almaktan daha büyük bir teberruk olamaz. Bir ismi Câru mecrurdur. B harfi cerdir. İsmi onun ile mecrurdur ve cer alameti de zahiri nedir? Zahiri kesredir. Biz ne demiştik? Biz demiştik ee, hangi, tabii Allah'ı da mudafu nedir? Allah'ı da mudafu ilehidir. mudafu ilehi de mecrurdur. Biz demiştik hangi câru mecrur olursa onun mutlaka teluk etmiş olduğu bir yerin olması lazım. Öyle mi? Bir ismi ismiyle. Hiçbir mana ifade ediyor mu? Etmiyor, hiçbir mana. Yani ne ne yapıyorsun ismiyle, mesela Bismillahi Allah'ın ismiyle soru, ne yapıyorsun Allah'ın ismiyle? Ortada bir şey yok. Demek ki mana ne olmadı? Mana faydalı bir mana olmadı. İşte onun için harfi cerleri bir yere taluk ettirip ona mana kazandırmak lazım. Ama ben ebdeu Bismillah veya Bismillahi ebdeu dediğim zaman Allah'ın ismiyle başlıyorum. Bak ne oldu? Jaru mejour fiile taluk etti. Öyle mi? Yani buradaki başlamanın yani o Allah'ın ismiyle bir mana kazandı, başlandığını ifade etti. İşte nedir? Burada bir müteallik lazım. İsmi jaru mechurun taluk etmiş olduğu bir şey lazım. Ha? Şimdi bu şeyin içinde var mı? Asıl olan o taluk ettiği yerin cümlenin içinde olmasıdır. Öyle mi? Peki Bismillahirrahmanirrahim'in içinde buna taluk edecek olan bir yer var mı? Yok. Öyleyse bu nedir? Mahzufdur. Öyleyse bu nedir? Mahzuftur. Yani kelamda görünmüyor, hasfedilmiş ama biz onun var olduğunu ne yapıyoruz? Biz onun var olduğunu kabul ediyoruz. İşte bu mahzuf olan mutealliq dedi ki nedir? Fiildir, muakkardır, bir de hastır. Hiç tafsilata gitmiyorum çünkü bu e, girişi nerede yaptık? Biz katrunun النَّدَا'nın girişinde bismillahirrahmanirrahim'i şerh ederken zaten bu e, tafsilatına gittik. Burada sadece tekrar babından zikredeceğim. Dedik fiildir. Neden dolayı caru mecruru is, yani isme taalluk de fiile taalluk ettirdik. Neden dolayı caru mecruru isme yani niye mesela demedik ki ibtedaetu bismillahi errahmaner rahim? veya niye demedik bismil ibda'i bismillahi bismillahi errahmaner rahim demedik yani oraya bir isim veyahut da mesela niye demedik şeydir. Eee vesaire herhangi bir isim buraya mahzuf olan bir isim takdir etmedik. Çünkü amellerde asıl olan fiil olmasıdır. Öyle mi? Amel yönünden en kuvvetli olan kelime nedir? Fiildir. Ve asıl olan fiillerin ne yapmasıdır? Amel etmesidir. Biz de bundan dolayı buraya e, fiil takdir ettik. Buraya ne? Mahzuf olan bir fiil takdir ettik. Peki isim takdir etsek bir şey olur mu? Olmaz. O da sahihtir, bu da sahihtir. Öyle mi? Ama asıl olan nedir? Asıl olan fiil daha kuvvetli olduğu için en kuvvetliyi takdir etmektir. Dedi ki muahkardır. Muakhar demek yani cümlenin başında değil, cümlenin neyindedir? Ortasında veyahut da sonundadır. Veyahut da yani amil olan fiil, ma'mulundan önce gelmemiştir, ma'mulundan sonra gelmiştir. Öyle mi? O zaman ne deyildir? Bismillahü ebde'u veyahut da Bismillahirrahmanirrahim ebde'u veyahut da uellifu veyahut da unazimu veyahut da ektubu veyahut Akra ekra'u veyahut da dur. Ama muakhardır. Neden dolayı muakhardır? dedik iki sebepten dolayı muakhar takdir ettik. Bak, ee, mukaddem de yapabiliriz ha. Mukaddem yaptığımızda bir hiçbir şey yoktur. Bir sorun olmaz. Biz sadece racih olarak muakhar olmasını tercih ettik ve iki tane sebep zikrettik. Dedik birinci sebep çünkü ma'mulun amile taqaddumu hasrı gerektirir. Öyle mi? Yani sadece Allah'ın ismiyle başlıyorum. Mesela biz desek ki Ebde u bismillahi rahman rahim. Allah'ın ismiyle başlıyorum desek yani Allah'ın ismiyle de başlıyorum, başka şeylerle de başlayabilirim. Öyle mi? Bu mana da içindedir. Ama biz Bismillahirrahmanirrahim ebde'u dediğimizde sadece Allah'ın ismiyle başlıyorum. Peki biz bu sadeceyi nereden çıkardık? Hasr ifade eden hiçbir kelime yok cümlenin içerisinde. Çünkü ma'mulun amile taqaddümü neyi gerektirir? Ma'mulun amile taqaddümü hasrı gerektirir. Evet. Ne gibi İyya ke'nabu du ve iyya ke'nesten gibi değil mi? Bunu daha önce de söylemiştik hastır dedik. Hasstan kastımız nedir? Yani bazıları ebde uyu burada şey yapmışlardır. Takdir etmişlerdir. Demişlerdi ki Bismillahirrahmanirrahim ebdeu. Biz diyoruz hayır. Ebdeu çok genel bir şeydir. Ebde u başlıyorum. Neye başladığım belli değildir. Biz bunun yerine genel bir fiil zikretmektense hangi ameli yapıyorsak ona has olan bir fiili takdir edebiliriz. Mana o zaman daha belirgörlaşır. Öyle değil mi? Daha mana belirginleşir. O da nedir? Mesela şu anda biz ne yapıyoruz? Örneğin ben şu anda ne yapıyorum? Şerh yapıyorum. Öyle değil mi? Ne diyebilirim? Bismillahirrahmanirrahim eşrahu has oldu. Ama ben Bismillahirrahmanirrahim ebdau dersen bu ne olur? Bu genel olur. Mesela nazımın sahibi yani El-Amriti rahimehullah ne demiş oldu şimdi o zaman? Has takdir edersek Bismillahirrahmanirrahim unazimu ve yuhutu uellifu ve yuhutu ektubu. Öyle mi? Bunları takdir edebiliriz. Mesela siz şimdi diyelim hafız ediyorsunuz ya bu metni. Hafize ya. Ne diyeceksiniz? al-Rahim'i, Ahfuzu. Tamam? Bismillahirrahmanirrahim. Ahfuzu. Evet. Dedik ki Allah kelimesi mudafu ile hidir Dedik Allah kelimesi daha önce de demiştik. Bazı alimlere göre camittir. Yani Arap lügatında bu şekilde konmuştur. Başka bir kelimeden türememiştir ve Allah azze ve celle için özel isimdir. Öyle mi? Bazı alimler ise hayır demiştir, bu kelime bu şekilde konmamıştır. Camit olan bir kelime değildir, müştak olan bir kelimedir. Peki nereden iştikak etmiştir? Yani nereden türemiştir? Asrı nedir? İlah kelimesinden türemiştir. Öyleyse Allah Azze ve Celle nedir? Camittir dediğimizden manası Allah'ın özel ismidir ve diğer bütün isimleri kendi bünyesinde toplayandır. Öyle mi? Diğer bütün isimleri kendi bünyesinde toplayandır. Zaten mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah genelde Allah ismini söyler, sonra da onun sıfatlarını zikreder. Diğer bütün isimlerini Allah ismine sıfat olarak zikreder. Mesela örnek olarak neyi verebiliriz? هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Bak ne yaptı? عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ sıfattır. Neyin sıfatıdır? Allah kelimesinin sıfatıdır, öyle mi? Müştaktır diyenlere göre ise ilahtan gelmiştir. Yani kendisine ibadet edilen manasınadır, kendisine ibadet edilen manasındadır. Er-Rahmani ise Allah'ın sıfatıdır, er ise Allah'ın sıfatıdır. Sıfat olması hasebiyle tabidir, tabi olması hasebiyle de nedir? Mecrurdur. Tabi bunun başka vecihleri de vardır. Daha önce de demiştik, Er-Rahmani, rahimde dokuz tane Arap vecih vardır. Bunların üç tanesini biz zikretmiştik. Demiştik en meşhur olanı üç tanedir. Bismillahi sıfat olarak kabul ettiğimizde, Bismillahi al rahimu dediğimizde, haber olarak kabul ettiğimizde, Bismillahi al rahime olarak kabul ettiğimizde, Nasıl olacak? Bismillahi al rahimu Bismillahirrahmanirrahim. Gibi ve ya o taş bunlara gerek yok zaten. Bir şey asıl olan bir şey takdir etmemektir. Çünkü Errahmani Errahimi bu da zaten en meşhur olanıdır. Zaten yazılanlar da nedir? Zaten yazılanlar da budur. Evet, Rahman dedik nedir? Rahman kelimesi yani Allah Teala'nın çok geniş rahmet sahibi olduğuna delalet eden bir kelimedir. Öyle mi? Rahman da Rahim de aslında Allah'ın rahmet ve merhamet sıfatına sahip olduğunu gösteren iki kelimedir. Peki iki kelimenin arasındaki fark nedir? Dedik ki Rahman Arap lügatında bir kelimenin mebnasındaki harf sayısı fazla oldukça manası da ne olur? Manası da fazlalaşır. Rahman beş harflidir, Rahim dört harflidir. Öyle değil mi? Rahman demek Allah'ın bütün halkı kuşatan rahmeti demektir. Yani Rahman dediğimizde, niye? Çünkü Allah ne diyor mesela? الرحمن Al الارش استوا Rahman arşa istiva etti. Bakın bu Allah'ın arşa istivası bütün halkı ilgilendirdiği için Rahman sıfatını kullanıyor. Öyle değil mi? Mesela Resulullah hem Bukhari'nin hem Müslümin rivayet ettiği bir hadiste ne diyor? Allah için yüz tane rahmet vardır. Bir tanesini kendi katına almıştır. 99 tanesini yeryüzüne indirmemiştir. Bütün halk onun ile birbirine merhamet eder. Bakın Rahman sıfatı bütün neye tealluk Bütün halka tealluk Rahim ise Allah'ın müminlere khas olan rahmetidir. O da nedir? وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Kıyamet günü içinde Allah Azze nedir? O müminlere karşı rahim idi. Demek ki rahim sadece kime khastır? Rahim sadece onlara khastır, Müslümanlara. Rahman ise bütün halka nedir? Bütün halka khastır. Evet. قَالَ الْفَقِيرُ الشَّرَفُ الْعَمْرِيْتِ ذُ taksiri وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيْت dedik. Şimdi eee vaktimizi de doldurduk. Burada duralım. İnşallah yarın kaldığımız yerden, e, bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Vakhiru davana. Elhamdülillahi rabbil alamin.